Sultanı görül görmez nasıl oluyor pişan Afırtına deresi denizden gelir sesi Afırtına deresi denizden gelir sesi Bu yolla baş koyanın bitmeyecek çilesi Bu yolla baş koyanın bitmeyecek çilesi Sofi dediğim gece uykusunu bölünce Sofi dediğim gece uykusunu bölünce yazı çok incedir çok ince hakka olan niyazı çok, çok incedir çok ince Ey gidi akan dereler nere gidersinlere gidi akan dereler nere gidersinlere samim bir tövbe eden gireyi gönüllere samim bir tövbe eden gireyi gönüllere tövbe aldın bir mutlaka çekeceksin tövbe aldın kaç çekeceksin zalim nefsin tahtında tahtından ne edeceksin zalim nefsin tahtında tahtında ne edeceksin emir versin boşuna kalbin olsun aşına sen Allah'tan yana ol o kaza tek başına, sen Allah'tan yana ol o kaza tek başında